Hasan Kınalı, şemsiye ustası. Ona da bit pazarında rastladım yine. Bit pazarında geçerken baktım adam elinde şemsiye ve tamir ediyor. Dedim ki bu zamanda şemsiye tamir eden bir insan var mı hala? Bizim çünkü çocukluğumuzun mesleğiydi o. İleri de o da olmayacak. Son ustalardan. Yanına gittim. İşte konuştuk, sohbet ettik. Onu o bit pazarında gezmemin en büyük avantajlarından biri Hasan Kınalı'ya rastlamam oldu. Sağ olsun çok iyi bir insandı ve onun hayatıyla ilgili çok güzel şeyleri öğrenince ve de profesyonel sporcu olduğunu öğrenince ona olan hayranlığım bir kat daha arttı. Baya madalyalar olan bir insan, ünlü bir insan aslında.